Hemen akabinde el üstümü aç, genişlet ve işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Ve kardeşim Harun'u da bana yardımcı olarak ver. Onunla beni destekle. Beni onunla kuvvetlendir. Benim işimde onu bana ortak kıl seni çok çok analım çok çok zikredelim diyorsa hakikaten bu kıssalar bizlere hayat verecek kıssalar Allah bizi hayırdan ayırmasın hakikaten kitaba giden hangi ayeti hangi kıssayı okursak okuyalım muhakkak bizi birçok şeyden ne yapıyor sıyırıyor belki bir fitne ortamından belki bir taassuptan belki Allah'a karşı bir bağımız kimden kardeşlerim Allah'ın kitabıyla haşır neşir olalım Aleykümselam ve rahmetullah ve Berekatim. Ondan boğı kesmeyelim. Düşünün Allah'ın Resulü ve Vesselam Efendimizin geldiği o güzel dönemi düşünün. Ne çileler çekti din? Sırf Rabbinin dinini anlatabilmek için nelere katlandı? Gecesine kalktı. Horlandı. Dövüldü. Sövüldü. Ama buna rağmen hep sabretti. Yalancı dediler. Kavrumunu bölüyor dediler. Fitne çıkaran dediler. Her şeyi dediler. Bunu da beceremediler. Gel seni kral istiyorsan krallık verelim. Eğer senin gözün kadınlardaysa en güzel kadınları verelim. Eğer senin gözün paradaysa, puladaysa malamızı seninle paylaşalım. Rahmetullah'a bırakın. Çakır'a hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Kardeşlerim, Allah onun ümmeti olmayı ve onun getirmiş olduğu ve Allah'ın onunla tamamladığı bu dinde bizleri sabit kalsın. Allah yarılık versin. Allah imanla artırsın kardeşim. Kardeşlerim, hakkın dışındaki bir meselenin gündeme gelmesi her zaman kalpleri sertleştirir. Allah'ın dininin daveti bırakılmış. O ortamı, o bölgeyi ehil olmayan Allah'ı, Resul'ün kitabı, sün, basamak yapan insanlar hep adresleri kendilerini göstererek o ortamları işgal etmişler. Düşün. 10-15 dakikadır dinliyorum Muhammed ümmetiyim diyen insanların içinde yönetimdeki bozukluklar ihtiraz zulüm tecavüz, rüşvet haksızlık atanlar, insanların oralarda amma memur ama ezen ama ezilen artık hangi kesimde ise o toplulukta yaşayan insanların kirlenen rolu arınma istedi arınma arzusuyla bir takım insanlar çıktılar bir takım kurallar koydular hızla yayılıp gitti. Kardeşim, e, hak ortada, oradan ayrılmaz. Bakın, Musa aleyhisselama bakın. Allah azze ve celle, ona git diyor. Ona git. O azdı diyor. Ama Musa aleyhisselam, ey Rabbim, benim göğsümü genişlet diyor. Bakın, burada, bu kelimeler basit değil buradaki kasıt Murat yapacağım işe karşı ondaki müşkülatları hazırlayarak görerek bana bu işin zorluğunu hissettirme sıkıntı verme diyor gönlümü bu emre aç düşünün gittiği firavun gibi birisi ne arıza olursa olsun bunun karşısında beni sendel etme benim gönlüm haştır. Yani Rabb'ına dönür. Hiçbir zorluk beni bu emri uygulamada, tatbik etmekte beni alsın diyor. Kardeşlerim, eğer bir firavun varsa ortada, tek başına yok. Muhakkak beslendiği hanı, malı, onun, onun da onlara kuruldu bazı unsurlar var. να <Niccoughs> lazım ama <gülüyor> bırakayım mı ki valla neden oluyor bilmiyorum ama ee, herhalde server diyoruz ama inşallah serverdür ses net öyle mi? Bir zaman Paltak'ta da böyleydi. İşi paralıya dönderdi. İnşallah üçkağıt yapmıyorlar. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim. Musa Aleyhisselam o kavimde büyüdü. Firavunun sarayında büyüdü. O ortamı çok iyi bilen birisi bakın şimdi kendi halimize bakalım acaba içimizdeki fırkayı derle dediğimiz gördüğümüz itikat amel her neyse acaba bunları tespit ederken ölçümüz nedir hiç düşünmüyoruz vehut biz bunları ifşa etmekle ne memur olduk yoksa insanlara kendi ayaklarının üzerinde duracakları ölçüleri, kaideleri öğretmemiz gerekiyor. Allah bize haktan ayrılmasın kardeşlerim. Hemen hemen hoca efendiler Allah rabbani alimlerin sayısını artırsın. Allah dini anlamada bizlere istiyak versin ibadetlerin kabul olmasında iki tane şart vardır. İster bir söz, ister bir amel, ister bir düşünce olsun. Birisi neden yaptığın, ikincisi ise nasıl yaptığın önemlidir. Allah için bunlara dikkat edelim, bunları öğrenelim her ortamın kendine has bir vakası vardır her vaka her müşkülat ki zemininde el alınır muhakkak ki konuşulacak meseleler vardır gündeme getirilecekler vardır hangimiz ey Rabbim göğsümü aç sözüme tesir gücü ver sözümü dinler diye hakikaten her gün Allah'a yalvaran var mı? Bunlar hakikaten önemli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi her peygamberi kendisine inanan, kendisini tasdik eden, ondan geleni kabul eden havariler ashabı olur diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinin emri neyse aynen tutarlar, nehy de sakınırlar diyor. Peygamberlerinin vefatından sonra da diyor, emrolundukları gibi yaşarlara emreder nehyolunduklarından da uzak dururlar diyor. Ve insanlara da bunu nehyeder. Bakın arkadan ne diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ama diyor onların ardından yapmayacakları şeyleri söyleyen, emrolunmadıkları işleri yapan bir takım nesiller zuhur eder. Diyor. İşte kim bunlara karşı eliyle mücadele ederse o mümindir, diyor kardeşlerim. Tabii, Onlara karşı kim, kim diliyle mücadele ederse o da mümindir, diyor. Onlara karşı kim kalbiyle mücadele ederse o da mümindir ama ondan ötesine diyor, hardal tanesi kadar iman yoktur, diyor. Onun için kardeşlerim, Allah bizden ayırmasın. Alo, aleyküm selam var Amutullahım. <gülüyor> Herhalde kanala şu an sesim geliyor değil mi kardeşler? Sen düşmüşsün ha. Yok yok, yok estağfurullah. Bir deney istersen. Hı -hı tamam mümkün, bağlantın kaybolmuştur. tamam inşallah Aldı selamun, aleyküm selamun tamam. evet <gülüyor> Ebul Hasan aradı da ya diyor ben ne yaptım küt diye düştüm diyor <gülüyor> ne hani versin kardeşlerim emri bil maruf Veyahut Nehi anil münkeri maruf Emretmeyi Veya Münkerden alıkoymayı ile beraber O emrin muhteviyatında Ele almak zorundayım Mesela Mesela Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Ey Resulüm diyor. Sana indirilen vahiylere uy diyor. Amin. Cümlemize. Yine bize bu emrin mücerred lafzının mantığını ele al. Bu ayetten her emrin mutlak mutlak bir nehi, mantuğu bir mefhumu var. Yani sana indirilene uy derken sakın ha indirilenin dışında bir şeye uyma manası da taşıyor. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Yani indirilenin dışın hiçbir şeye uyma diyor. Şöyle ele alalım kardeşler. Ben, cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen Rabbim her sözde her işte her amelde bizden olulama bekliyor onun için kardeşlerim sadece namaz kılma ve oruç tutma kulluğu eda etme değil şu kanala yazdığınız bir harften dahi hesaba çekileceksiniz eğer lehte ve alehde ise e bu da bir kulluk öyleyse kardeşlerim bizden eğer tebli isteniyorsa tebliğ edilen şey de raptan indirilen olmalı başka bir şeyi tebliğ etmekle yükümlü değiliz yaparsan ne olur, olur. bakın ayet-i de diyor ki şu Rabb'ından indirini tebliğ etmezsen Rabb'inin sana verdiği risaleti yerine getirmiş olmazsın diyor belki burada alatü selama olan bir ikaz yani indirileni tebliğ etmezsen senin tutumun bu indirilen anlatmazsak aleyküm selam aleyküm selam kulluğumuzu gereği gibi yerine de gez kardeşlerim onun için Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini güzel okuyalım bizim marufu emretme münkerden alıkoyma esası emrolunduğumuz, muhakkak olduğumuz her şeyle beraberdir. Bizim gündeme getireceğimiz mesele tevhiddir. Tevhidin gerçekleşmesi şirkten uzaklaşmadır. Yani tevhid gerçekleşecek derken bir adamın bedenin bir yere götürme değil kardeşlerim. Şeyle, senin inkar etmenle mümkün. İnkar da bir tezahürü gündeme getirir değil mi? Ya dille, ya elle ile sana yani anlatırken ne diyoruz kardeşlerim? Kalp tasdik, dil tasdik edecek, Aza tasdik edecek demiyor muyuz? Aynen tevhid de böyledir kardeşlerim. Tevhid de dil ile, kalp ile, aza ile tatbiki gündeme getirir. Allah bizi tevhid de desin. Bilerek, bilmeyerek, şirkin her türünden bizleri uzak kılsın. Her marufu emretme. Münkerden alıkoyman aynı zamanda bizim başka türlü korumamız mümkün değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor musun? Her kim? bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer değiştirmeye gücü yetmiyorsa kalbiyle diliyle ama kalbe bırakmanın en zayıfı diyor. Allah Hak. inşallah bugün böyle noktalayayım. Çünkü insip uyarı geldi.